Bismillahirrahmanirrahim. Kalbin saadet ve lezzeti elde edinmesinin dördüncü ciheti. Kardeşlerim bilindiği gibi ebedi saadet yurdu, ahirette en büyük nimet ve mazhariyet Allah Azze ve Celle'nin cemaline bakmaktır ve onun ilahi kelamını işitmektir Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi cennetlikler cennete girdiği zaman biri şöyle nida eyler ey cennet ehli yüce Allah size olan bir vaadini yerine getirmek ister cennetlikler de bu nedir zaten Rabbimiz vaadini yerine getirmiş bulunuyor buradaki yüzümüzü ağırttı, mizanda sevabımızı ağır getirdi, bizi cennete koyup cehennemden kurtardı derler. Derken perde kaldırılır, onlar da ona bakarlar. O orada onlara, onların kendisine bakmasından daha sevgili olan bir şey vermemiştir. Allah'ım bizi mahrum kılma. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu husustaki diğer bir hadislerinde ise kardeşlerim Onlar ona bakarlar Allah orada onlara Onların Allah'a nazar etmelerinden daha sevgili bir şey vermemiştir Bu sebeple onlar ona baktıkları müddetçe Başka bir hiçbir nimete iltifat etmezler İşte Ali Salat ve Selam Efendimiz cennet ehlinin çok büyük ve müstesna nimetler içinde bulundukları halde kendilerinin Allah'ın cemaline bakmalarından daha sevinçli bir nimet bulunmadığını açıklamış. Onların ona nazar kıldıkları müddetçe başka hiçbir nimete itibar ve iltifat etmeyeceklerini bildirmiştir. Zira cennet ehlinin cennette Allah'a nazar etmeleri öylesine büyük bir nimet mazhariyettir ki bunun lezzeti bundan hasıl olan ferah ve surur göz ve gönül aydınlığı cennetin diğer müstesna nimetlerini unutturmuştur. Demek ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın cemaliyle müşerref olma bütün nimet ve mazhariyetlerin fevkindendir. Bununla kıyaslanabilecek olan başka bir nimet ve lezzet yok. Bu yüzdendir ki Yüce Rabbimiz küfür ve inkar ehliyle ilgili ayetinde, hayır doğrusu o gün onlar Rablarından perdelenmişlerdir. Sonra onlar elbette cehenneme gireceklerdir buyurmuştur mutaffifin 15'te bu ayette haber veriyor ki kardeşlerim inkar ve küfür ehlinin azabı bir değil ikidir biri Allah'a nazar etmekten mahrumiyet azabı diğeri de cehennem azabıdır Allah'ım bizi cennete ve cennette nimetlerin en üstüne olan cemalini görme nimetini bahşeyle amin ya Rabbim Nitekim iman ve tevhid ehli olan Allah Azze ve Celle'nin dostunun nimet ve lezzetleri bir değil, ikidir kardeşlerim. Biri demek ki cennet nimetiyle nimetlenip lezzetlenme, diğeri ise Rahman olan Rabbimiz'in cemalini görme. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın bir ayet-i kerimesinde dediği gibi İyiler elbette nimet içindedir. Koltukları üzerinde oturup bakarlar diyor Müteffifîn 22'de. Evet kardeşim. Bu ayetteki bakarlardan maksat cennet ehlinin cehennemde azap görenlere bakmalarıdır. Cennetteki köşk ve bahçelerine bakmaları yahut da birbirlerine bakmalarıdır. Evet, iman ve Kur'an ehlinin, küfür ve inkar ehlinin zıttına, cennette Allah'a bakma, kafirler ise ilgili ayetin açıkça bildirdiği gibi bundan mahcup ve mahrum olmalarıdır. O kafirler ki dünyadayken iman ve Kur'an ehlini alaya alırlar, onları gördüklerinde göz kırpıp gülüşürler ve gerçekten bunlar yolları sapıtmış derlerdi. Nitekim Kalem suresi 26. ayeti buna haber vermekte. O gün yani ahirette ise durum tersinedir kardeşlerim. Zira o gün müminler kafirlere gülecek. Nitekim mutaffifin 34'te işte bugün de müminler kafirlere gülerler buyuruyor hiç şüphesiz cennet ehlinin bakmak suretiyle erecekleri en büyük en yüce ve en ulu nimet Allah'ın cemaline bakmalar olacaktır Allah'ın bizi mahrum eyleme çünkü saadet ve hidayetin en yüce mertebesi budur kardeşlerim bunun için ilgili ayetteki bakarlardan maksat budur Evet. bütün ayıp ve eksiklerden münezzeh bulunan Yüce Rabbimiz'in cemaline nazar etmek nimeti bunun yanında cennet nimetlerinin hiçbirinin nasıl bir nispeti olmazsa kardeşlerim dünya nimetlerinin hiçbirinin de dünyadayken Allah'ı tanıma onu sevme ona yönelme ümit ve emniyet gibi imani nimetler karşısında hiçbir nispeti ve kıyası olamaz, olmamalı. Ve bizi de bu yoldan mani kılmamalı. Diyebiliriz ki, Yüce Rabbimizin cemaline bakma nimetinin lezzeti bile imanı billah, marifetullah, muhabbetullah gibi nimetlere tabidir. Eğer kullar dünyadayken ona inanmış, onu tanımış ve her şeyin üzerinde onu sevmiş olmasalardı, ahirette de bu cennet nimetlerini unutturan en büyük nimete eremezlerdi. Bir de lezzetin husulü, hattı zatında şuur ve sevgiye tabidir kardeşlerim. Bu sebepten idrak edilen ve sevilen şey seven kimse tarafından ne kadar iyi tanınıyorsa ancak o nispette seviliyor demektir. Yani kişi marifetinin büyüklüğü nispetinde muhabbet duyar. Hakkı tanımakta marifeti daha ileri bulunanlar şüphesiz muhabbette de o nispette ileri bulunurlar. Keza ona yakınlıkları, onun rızasına ve cemaline ermeleri halindeki lezzetleri de o nispette diğerlerinden farklı ve ileri olur kardeşlerim.